Kıymetli Arkam Radyo Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim Bu programda malumunuz olduğu üzere Muhterem Hocamız Profesör Doktor Ethem Cebeciol Hocamız bize Tasavvufi ıslahlardan, tasavvufi kavramlardan bahsediyorlar Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum Muhterem Hocam Geçen haftaki dersimizde makam kavramından devam ediyorduk Tasavvufta makam nedir, hal nedir, vakit nedir ee, buradan başlamıştık konuya. Ee, makamla alakalı bazı ait kelimelerden bahsetmiştiniz. Makam kelimesinin etimolojik anlamından bahsetmiştiniz. Dilerseniz oradan devam edebiliriz buyurun efendim. Evzell billahi min eşşeytanir <gülüyor> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin. ...ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Efendim, makam kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde geçiyor. Evet. Mesela, takva sahipleri için güvenli bir makamdan bahsediyor. Duhan Suresi 51'de. Evet. Yani, makam... İşte bir mertebedir. Mertebe. Ama o makam kime verildiyse o makamda kişi güvene erer. Güven vardır makam. Yani bir iman, emin olur. Bir sigorta, bir temin, temin, bir emanet. Yani bunlar söz konusu. Ama takva sahipleri için. Başka takva sahipleri için kerim bir makam vardır. Şu Arap suresi ayet 58. Kerim, cömert. Zenginlik. Böyle sonuç, kalite, sonuç kalite ikram var yani takva i̇kram. sahiplerine. Tabii tabii. İkram. Yani demek ki makam bir ikram oluyor. Makam bir güveni ifade ediyor. Yani soyut ...mana açılımıyla... Evet. ...mücerret mana açılımıyla... ...güven yapısı olan... ...bir şey, bir sabiteyi... ...ifade ediyor. Yani bir oluş... Evet. Yani ...eriş, erme... ...ermiş olmak... ...olmuş olmak... ...olmak fevkalade önemli bir... ...yapıyı ifade ediyor. İnsan olmak... ...yani Allah'ın... ...kendisine vermiş olduğu... ...o... Ezelde bahşetmiş olduğu kendi ruhuna fıtrat olarak yüklediği neyse, işte o onu ahirette güvene götürecek kullanabilip ve o makamı tam gerçekleştirdiyse. Evet. Kullandın mı kullandım ya Rabbi? Tamam. Sınavı geçtin diyecek. Sabır yüzde seksen bir verdim yüzde yetmiş dokuzda kaldı yüzde ikisinde de dediği zaman güven yok tamamlanmışlık var. O da takva ile sağlanıyormuş. Evet. Takva da dinin hassasiyetle yaşanması ve o hassasiyetin içerisinde ihlas ışığının katılması gerekiyor. Titiz bir içten gelerek, gönüllü hissederek, yaşayarak aşkla elde etmek takvayı o şekilde. Yani Yapabilmek diyeyim. Evet. Bunlar önemli. Ve bundan dolayı verilen makam güven ifade eder. Kerime öyle söylüyor. Evet. Makamun emin diyor. Emniyet veren, iman veren, imanı artıran güvenli bir makam. Makamun emin ve makamun kerim cömert bir makam. Bir de makamın Mahmuda var. Peygamberimizin. Makamı İsra suresi 79 numaralı ayet-i kerimede Övülmüş bir makam O da peygamberimizin makamı o Güzel peygamberimiz Makamı Mahmud Övülmüş bir makam Ve o makam en sonda Artık verilecek son makam o Makamı Mahmud Onu anlayabilmek için Uzun yıllar kafamda dolaştırmıştım onu Böyle bir kafamda düşünce ışığı parladı. Ve ahiru en enilhamdülillahi rabbil alemin. Şu makam-ı mahmud yani onların en son davası hamd alemlerin Rabb'i olan Allah içindir. Hamd. En son dava bu. Hamd. E Kur'an-ı Kerim'de elhamd'la başlıyor. Başı da hamd son. Demek ki baş ve sonun birleştiri ...şifre kelime elhamd oluyor. İlk biliyorsunuz... Evet. ...ilk ayet kelime kerime... ...elhamdülillahi rabbil alemin... ...ilk kelime elhamdü... ...hamd başlıyoruz ya. Onu da başlatıyor Cenab-ı Allah... ...ve bu da açışla alakalı... ...Fatiha, Feteha, Fatiha... ...onunla alakalı bu süre... ...ve açılış, başlangıç... ...start veriliyor... ...en son... finish ise... ...yine ve ahire davahım... ...enilhamdülillahi rabbil alemin... Aslında aynı şeyden başlayıp aynı şeye dönmeniz bir daireyi gösteriyor. Evet. Dairede başladığınız yere dönersiniz. Nakşibendilik Tarikatının başı sonu sonunda gizli, sonu da başında gizli nin sırrında işte bu tür bir anlayış var altında buna benzer bir şey var. Yani Allahla başlıyor Allah da bitiyor. Daire, daire sonsuzlu sonsuzluğu ifade ediyor. Daire olgunluktur. Melekler bir de kendi sahip oldukları meleklik ee, veteran meleketi hafine min haulil arş. Yüsbihun bi hamdi rabbihim. Melekler arşın etrafında dairesel bir dönüş sergilerler ve Cenab-ı Allah'ı hamd ile tesbih ederler diyor. Evet. İşte makamı Mahmut övülmüş makam. Ama sırf övülmek kelimesi o makamı anlatılmasının sebebi övülmek. Her şey var o makamda. Evet. Ne arıyorsan var. Ne var? Büyük günahkar, mümin büyük günah işlemiş günahkarlara makamı Mahmut'la peygamberimiz o makamda Şifa şefaat olacak inşallah ve bu makam bütün insanlık tarihinde şu ana kadar bir bilimsel programda Mishio Kaku adlı Japon asıllı Amerikalı bir astrofizikçi açıklama yaptı genetik bilimine göre şu ana kadar dünyaya gelen insan sayısı ilk insanlar şu ana kadar genetik bilimin buluşu 107 milyar insan geçti 107 milyar. 107 milyar insandan sadece sevgili peygamberimize makamı Mahmut verildi. Başka hiç kimseye bu makam verilmedi. Özeti bu. Ölümüş olması bu. Bir kişiye veriliyor. Evet. Çok güzel. Yani dağın zirvesi. Zirvede bir kişi olur. İki kişi olmaz son nokta. Piramidin tepesinde Keops, Kefren, Mikerinos... adlı üç tane büyük o Gize'de, Mısır'da, Kahire'de ehramlar var biliyorsunuz, piramitler var. En sonunda ne var? Bir tane taş var. Evet. Başka bir taş yok. Tek bir taş var. En tepede. Bu. Ezan duasında geçiyor. Makamı Mahmud kelimesi İsra suresinde geçiyor. Buhari'de ezan kısmının 8 numaralı hadisi, Tirmizi'nin Salat bölümünün 43. hadisi, Sünni Nisa'yı'de de ezan bölümünün 38. hadis-i şerifi. Ve bahs-i makam-ı mahmudin lezi ve atta inneke la tuhliful miyat. ...o makam... ...bana verileceğini zannediyorum... ...diyor peygamberimiz... ...ve bütün peygamberler... ...peygamberimiz... ...sallallahu aleyhi ve selleme gelecekler... Ve, selleme. ...ve ondan... ...şefaat talebinde bulunacaklar... Evet. ...o makam o kadar büyük... ...ve yüzledi milyar insan da... ...bir tek insana verilecek... ...o insan... ...piramitin son taşı... Da üzerinde bir şey yok... Evet. ...makam Mahmut son oluyor... Bitti. Zirve nokta. Zirve nokta hamd oluyor. Evet. Tasavvufta makam kavramı Hicri 3. yüzyılda, Miladi 9. yüzyılda mücahede ve sülük kavramına bağlı olarak doğmuştur. Yani Allah yolunda çaba gösteriyorsunuz, nefis cihadı yapıyorsunuz ve maneviyatta derece alıyorsunuz, sevri sülük... yapıyorsunuz. İşte bu makam kelimesi, bu müzahede ve sülük kavramı ele alındıktan sonra günleme gelmiştir. Üçüncü asırdan önce ...tasavvufta makam kavramı üzerinde pek duran olmamıştır. Evet. Tasavvufi anlayışa göre Nefis günah ve kötülüklerden mücahede yapmak suretiyle ve az yemek, az uyku uyumak, az konuşmak yani riyazet yapmak suretiyle temizlenebilir. Nefis temizleniyor. Günahtan temizlenebilir ve kötülüklerden temizlenebilir. Günah ve kötülüklerden yavaş yavaş merhale merhale bu şekilde uzaklaşan salikin Yaşadığı sevinme ve üzülme gibi Bir anlık duygusal değişmelere Hal adı verilir Anlık değişmeler evet. Yani mücahede Yaşıyor Anlık duygusal gelişmeler var Buna hal demliyor O hal zaman içerisinde sürekli ve kalıcı hale geliyor Halin sürekli oluşu ve kalıcı oluşu durumuna da makam adı veriliyor. Makamda bir süreklilik var. Halde değişkenlik var. Evet. Ve sürelilik var. Makamda süresizlik var. Evet. Hal değişken, makam sabit olmuş oluyor. Evet. Sabitler değişkenlerin ortasında yer alır. Dolayısıyla her makam etrafındaki hal denilen değişkenleri de beraberinde bulundurur. Bunu en çok şurada görüyoruz. Ah minel aşk ve halatihâ. Ah aşk diyor. Ah aşk. O ah kelimesi, Allah kelimesinin başındaki elif ve sondaki he. He harfi. Allah aşk ve, halatihâ, ve aşkın halleri diyor. Aşk bir makamdır. Halleri ise halatihâ hal. Onda periferi, çevresidir. Evet. Santral aşktır. Allah aşktır. Allah aşıktır. Allah maşuktur diyor. Kitaplarda bu şekilde bir ifadelerimiz var. Evet. Allah merkezde ve 99 esması Çeşitli isimlerden gelen Tecelliler Bizde değişik şekillerde ortaya çıkıyor Gördüğünüz her tecelli Allah'ın yani aşkın Ortaya çıkış formlarıdır Kimi zaman Kahır suretinde gelir Kimi zaman lütuf suretinde gelir Hepsi de Aşktan geliyor evet. Hepsi de Allah'tan geliyor Kahrın da hoş Lütfun da hoş Lütfü de Geldikçe sevineceğiz Kahrı da geldikçe sevineceğiz Gülü de hoş Dikeni de hoş Dikeni de güzel Gülü de güzel Allah'tan mı? Allah'tan Üzülüyor Niye üzülüyorsun? İşte şöyle şöyle oldu Böyle böyle oldu Ona üzülüyorum Ama Senin bu üzüntünü kim yarattı? Cevap Allah yarattı. Allah güzel mi? Güzel hocam. Allah güzelse yarattıkları da güzel. Evet. Üzüntüyü eğer Allah yarattıysa... ...senin üzüntün de güzel. Üzüntündeki güzelliği sen göremiyorsan... ...senin nakıs bir insansın. Üzüntüne de gül. De Üzüntü de, de seviyor. hoş. Hmm. Üzüntünü sev. Üzüntünü sevemezsen, üzüntü seni kuşatır altında ezer. Sen üzüntünü sevinçle karşılarsan, üzüntülerinin üzerinde sörf yaparsın. Dalga üzerinde sörf yapan su kayakçıları gibi. Evet. Sen onun üzerine üzüntünün üzerine çıkamazsan, üzüntü sen üzerine çıkar. Ve seni de depresyona yol açar. Üzüntü bile gelse Allah yarattı. O zaman güzeldir de yola devam et. Ya Rabbi kahrın da hoş, lütün de hoş. Gül o kadar. Evet. Çünkü bize bir sıkıntı, üzüntü verecek bir sıkıntı, dert geldiği zaman... ...biz elimizi açıyoruz. Avam tabakası olarak ne diyoruz? Ya Rabbi benim böyle derdim var. Ya Rabbi benim böyle üzüntüm var diye yalvarıyoruz değil mi Allah'a? Evet. Bu geri bir makam. Peki ileri makam ne? İleri makam şu. Derdin, imtihanın, sıkıntın, üzüntün, bela sana geldiğinde... ...üzüntüne, kederine, belana döneceksin. Ey bela, ey üzüntü, ey dert. Benim Allah'ım vardı. Evet. Üstün makam boğuluyor. Ama avam tabakası üzüntü gelince... ...ya Rabbi üzüldüm diyor. ...avamın avamı olanlar ise... ...Allah'ın göndermiş olduğu belayı... ...gidiyor başa kullarına şikayet ediyor. Ya benim başına şu bela var, şu sıkıntı var. Allah sana imtihan için yolladı onu. Allah'a şikayet etmek bile avamlık. Evet. Yani bir... ...ondan daha ber, berbat durum var. Kullara şikayet etmek. Daha doğrusu... ...avam... ...başına bela gelirse... ...kendisi gibi birine gider o belayı anlatır. Benim başımda bu bela vardır. Havas tabakası Allah'tan gelen belayı ve üzüntüsünü Allah'a arz eder. Havas, ehasülevaz üzüntüsüne döner ve üzüntüsüne benim Allah'ım vardır. Hazreti Yakup Aleyhisselam biliyorsunuz üzüntüsüne dönmüş. Allah'ım var demiştir. Evet. Bunu yapabilmek için kendisine bir külbe'i külbe'i ahzan inşa etmiş kulübe kulübe kulübe kulübe küçük bir oda yapıyor orada kendi üzüntüsüyle hemhal oluyor üzüntüsüyle konuşuyor allahım var diyor evet ondan sonra Hz. Yusuf'a kavuşabilmiş üzüntülerinizi yenebilmek için muhakkak üzüntülerinizin üzerine çıkmanız lazım çıkmak için de Üzüntü sizi üzmemesi Gereker niye Çünkü üzüntü bizi Üzmez evet çünkü Yanımızda bizim Allah var Üzüntüne döneceksin Yanımda Allah var diyeceksin Bu konuştuğum ifadenin Kur'an-ı Kerim'de dillendirilişi Ve anlatılışı şu Ayeti kerimedir La tahzen La tahzen İnnallâhe ma'anâ Üzülme evet çünkü Allah bizim yanımızda. Ey üzüntü, beni üzemezsin. Benim yanımda Allah var. Allah var. Üzüntüne döneceksin. Ey üzüntü, benim Allah'ım var. Üzülmen Allah'ın senin yanında olmadığını gösteriyor. Maiyyet evet. Allah İnallahü meana ma'a. Beraberlik yok. Eğer yanında olsaydı üzülmezdin. Demek üzülmemekte de bir makam oluyor. Evet. Ehas-ül Havası'nın Anlam içerisinde anlam var. Mana içerisinde mana var. Ne? Boğulmamak için Abdülkadir Geylani olmak gerek. ve da Ejder gibi bir adam olmak gerek. Evet. Makam kelimesi, makam kelimesi. ...tekil bir kelime. Çoğul makamat gelir. Makamat. Makamatla, öyle kitapları makam, da var. Makamat kitapları. Makamat. Evet. Yani... ...bu makamat kelimesinin... ...dikkat edin... ...müzeker bir kelime, makam kelimesi... ...makamat diye... ...dişil gelmesi... ...düşündürücüdür. Evet. Acaba... Maslar mimi olarak düşünüldü çünkü maslarlar tezkir ve tekniste eşittirler evet. müzakirlikte ve müenneslikte eşittirler. Onun için makama makamat kelimesi şeklinde çoğul gelmesi böyle bu açıdan al ele alınabilir. Evet. Bakıyorsunuz. Makam kelimesi eğer ismi mekan ise müzekker bir kelimedir ve çoğunu makamat gelmesi dikkat edin. Sanki böyle bir animus yapılanması Kar, Gustav, Jung'un animus. Evet. Yani annesel, yani anne, yani ümmilik, yani kadın, yani merhamet rahmet, rahim sahibi merhametle alakalı bir yapı evet yani öylesine ki makama makamat diye çoğu yaptığınız zaman bir makamın içinde daha bin bir tane makam var makamın içinde makamlar var merhamet bir makam dedik değil mi? Evet. insanlara acıyorsun insanlara acıman merhametin hususi bir şekli Bakıyorsun, kedilere de acıyorsun. Çiçeklere de acıyorsun. Taşa ve toprağa da acıyorsun. Evet. Gökteki yıldızlara, güneşe de acıyorsun. İmanlı imansız herkese acıyorsun. Düşmanlarına bile acıyorsun. Bir merhamet makamı ama... ...o makamın altında bakıyorsun, yüzlerce makam çıkıyor. Makamattaki dişil... Çoğalma Evet Mühendisinin çoğalma manası şeklinde ortaya çıkan yapı Kanaatımca biraz bunu hatırlatıyor gibi Evet Bu şekilde e, kendi mana dünyamda tasarımını Anlam tasarımı tasarımını yapmak ve gerçekleştirme Gönlüme daha hoş geliyor Merhamet tek çeşitli değil Hep kendi akarabağlarını sevmek değil Akarabağın olmayanları da seveceksin Merhamet edeceksin. Hep kendi yakınlarına verecek değilsin. Başkalarına vereceksin. Sırf kendine dua değil... ...başkalarına, bütün dünyaya... ...gelecekte geleceklere, geçmişteki... ...geçmişlere de dua edeceksin. Yani... ...makamat kelimesinin... ...arka planında... ...sanki böyle bir yapı var... ...bunu düşünürken... Ee, bu kelimeyi biraz böyle düşünmek lazım Mesela hal kelimesinin çoğulu Ahval geliyor Halat da geliyor Evet İki tane çoğulu Hal, ahval, müzekker, müzekker Halat, müennes. Bunlar da düşündürücü Esasen Arapçada Çok ilginç bir yapı var Bir kelime çoğul olur ...o çoğul kelime bir daha çoğul yapılır... ...mesela... ...fasıl kelimesi... ...çoğulu fusul. fusul... ...fusul kelimesi çoğul yapılır... ...fusulat olur... ...cemul cam mühennestir daima... Racul kelimesi tekil... ...rical kelimesi çoğul... ...bu çoğuldan çoğul yapılır mı? Evet. Yapılmaz... ...ama yapılmaya kalkılırsa... ...rical kelimesinin çoğulu ne olur... Cem-ül-cem. Yani. Cem'inin de cemisi nasıl olur? Rıcalat olur. Evet. de şu ya. Tersi de olabiliyor. Gale nisvetun fil medînetim ra'etul azizi türavidu fetâha annefsihi qat <gâd> şeğafaha hubba ilna lenerâhâ fî dalâlim mübîn ayet mi bu? Evet. Orada kadınlar şehirdeki kadınlar hal yaptılar dedekodu yaptılar nisvetün kadınlar baştaki fiil ne gale gale erkek erke tabii bu sefer kadınlar erkeğe dönüşüyor Arapçadaki bu özellik incelik var evet diğer dillerin hiçbirinde yok, yok. çünkü Fransızca 4 defa tekamül etti İngilizce beş defa tekamül etti. Bütün dünler, diller yedi sekiz defa tekamül etti. Arapça tekamülü ondan fazla. Evet. Karl Brokelman, El Lugatü Semitikiyye adlı eserinde, yani Semitik Diller adlı kitabında Arapçanın geçirmiş olduğu bu tekamül evrelerini anlatıyor. Evet. On iki civarında tekamül geçirmiş. Koptice, Habeşece, Himyerce, Aramice, Süryanice, eski Akad dili, bilmem ne, vesaire bakıyorsunuz ve bunlar Arapça'nın basit primitif formları. Durmadan tekamül. En tekamül etmiş halinde evet. Kur'an-ı Kerim o dille gelmiş. En son kitap dünyada en tekamül etmiş dille gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'i biraz da bu yönüyle el almak lazım. Bakın ...makam kelimesini... ...üç saatten beri... ...anlatmaya çalışıyoruz, bir ders yaptık bitti... Evet. ...yani yarım saat, saat yarım bir saat bitti... Tamam. ...onun sonra ikinci bir saati bitirdik... Evet, ...bu evet. hafta da üçüncü saat yapıyoruz... ...hala makam kelimesinin... ...lengüistiğini... ...dil felsefesini yapmaya çalışıyoruz... ...bitmedi daha... ...karşımıza neler çıkıyor... Evet. ...ve daha neler var... ...biz daha... ...o KVM... ...dedik ya aslı bu... ...bu Lisanül Arap'ta... ...K, V, M... ...açın Lisanül Arapa bakın... ...bu K, V, M ile... ...farklı farklı... ...verilen mana sayısı... ...11'i buluyor... ...Biz K, V, M, K, -V M... ...kalktı diyor, kıyamet diyor... ...bilmem ne diyor, kaim diyor... ...kayyum diyor, istikamet diyor... ...makam diyor... ...kıyam diyor. Değil mi? Anlattık. Evet, evet. 11 tane manası var. Yani makam kelimesinin... ...çıktığı kökeninin... ...11 tane manası var. Anlamı var. Bir ayın harfinin... ...70 civarında manası var. Vav'ın 40'a yakın manası var. Ara şu böyle zengin bir dil. Çok zengin bir dil. <gülüyor> o eliflamlar var. Eliflam afde harici... ...eliflam ahdi zihni... ...eliflam lil istiyrak ...eliflam, lilcins... ...dört türlü eliflam var... ...fakir ben öyle zannediyordum... ...Osmanlı medreselerinde... ...okutulan bir gramer kitabı... ...elime geçti... İhtisas seviyesinde... sahne seman medreselerinde okutulan... Evet. ...çok özet bir... ...gramer kitabıydı... ...meğer bu... ...eliflamlar, ahdi cins... ...mesela cins... ...ahdi içinde... ...eliflam, cins Cins için eliflam dört gruba ayrılıyor. Dört tane de orada var. Eliflam lil ahdi harici. Ahdi harici olan eliflamlar da dörde ayrılıyor. Ahdi zihni. İstiyarak. Evet. O dört tane kendi aralarına dörde ayrılıyor. Dört, dört, dört, dört. Dörde dört tane alt açılım var. Bir de baktım ki bir eliflamın on altı ayrı manası varmış şah yani ben bilmiyordum. Yani bir Arapça alimi, linguistik dil bilimi, dil felsefesi alimi değilim ben. Sadece susmakla yetindim. Subhanen tehayyere fi sun lukul. Akılları şaşkınlığa düşüren Allah. Sen her şeye kadirsin ve sen her türlü noksan sıfatlardan münezzehsin diyesim geldi. Elif'le ama 16 mana veriyorsunuz. İşte biz sana El Kitabı indirdik. ...sana el hikmeti indirdik diyor. Hikmet de indirilen bir şey. Evet. İndiriliyor yani. Bu ilham mahsulü. Sızgi. Bir el kitabın başındaki elifleme... ...el kitap. Ahdi cins. Cins için bir mana vereceksin. Dört tane manası var. Dördüne göre bir mana ver. Ne mana çıkıyor? İstirak için dört tane mana ver, Ayrı bir mana çıkıyor. Bilmem ne için mi? Ayrı. On altı tane el kitaba mana vereceğiz. Bunlar o ayetin siyah ve sibakında, öncüsü ve sonrasında hangi manaya uygun düşüyorsa eliflam... ...el kitaba o manayı vermek daha dürüst, daha doğru bir mana olacaktır. Bize manalar, mana açılımları ve elpazesi içerisinde seçim özgürlüğü sağlıyor bu. Evet. Bir eliflamın 16 manası var Zenginlik yani Her zaman onu söylüyorum Kemal Paşazade Tokatlıdır Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında Diyanet İşleri Başkanıdır Darabe Zeydün Amren'e 117 tane irap yapmıştır Darabe Zeydün Amren evet. Zeyd Amr'ı dövdü Bir tane kelime 117 İrap Süleymaniye kütüphanesinde var bu Arapçayı En iyi bilen Haseki'deki falanca Arapça hocası Bu Risale'yi okumuş Yarısını ancak Anlayabilmiş Türkiye'nin Arapçayı en iyi bilen hocası 1500'lü Yılların Diyanet İşleri Başkanı'nın Yapmış olduğu Darabezdül Amre'nin yaptığı İrapçaların yarısını anlıyor Yarısını anlayamıyor Evet. en iyi anlayan bu kadar anlarsa Ethem Oca kaç tanesini anlar ben hiçbirini anlamam Estağfurullah. yani Arap dilinin ze Zengini. şu Kur'an-ı Kerim bu dille gelmiştir buradaki makam kelimelerini anlatırken o ifade ettiği 11 mana üzerinden acaba hangi mana açılımları var konsept dikkat edin manayı anlamaya doğru dilci anlam bilim üzerine eserler vermiş bir kelimeye farklı yönlerden yaklaştığı zaman farklı manalar karşıya çıkar Alaba makam kelimesine biz nereden yaklaşacağız ben fizik metafizik diye basit bir yönden evet. oradan açıklamaya çalıştım halbuki o açıklama yeterli değil yani daha başka türlü yönlerden de bu makam kelimesini biz izah etmeye çalışabiliriz Bunda bir düşünmemiz lazım. Evet. Arapça önünde sadece pes diyoruz. Yani pişiremiyoruz şey yani. Arapça evet. sesini kıs. Söylenecek başka bir şey yok. Derinlemesine bir dil ve en son Kur'an en son Kur'an inmiştir. Bundan sonra Kur'an inmeyecek. Bundan sonra Peygamber gelmeyecektir. Evet. Bu en mükemmel haliyle gelmiştir. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim'de geçen makam kelimelerinin izahını yaparken biraz daha derin düşünmekte, biraz daha anlam konseptleri üzerinde dikkatli olmakta fayda var. Tisavvutaki makam kelimesinin Kur'an-ı Kerim'den alındığı belli evet. ve Kur'an merkezli bir kavramdır. Evet. O zaman Kur'an'a müracaat etmek ve Kur'an manası Kur'an'daki makam kelimesinin manası üzerinden hareketle Tasavvuftaki makam nedir onu anlamaya çalışmak daha uygun olacak. Nitekim e, bundan sonraki derslerimizde İnşallah. bu diğer mutsavvufların makama getirdiği tanımlar ve tarihler var. Bu e, anlam, mana konseptleri üzerinden Üzerinde. e, bu şekilde açıklamalara yürüyeceğiz. Bunu yaparken de mutlaka vahiy dilini e, elden kaçırmamak lazım. ...bizim birinci hedefimiz... ...Koranik Sufizm'dir. Evet. i̇mam Gazali... ...İyyah-ı yazınca... ...hangi konuyu ele alırsa alsın... ...önce bir ayetleri anlatıyor... Ha, ...ondan sonra... ...yani el kitabı, ondan sonra el hikmeti... ...hadislere ele alıyor. Ondan sonra kitap ve hikmete sahip olan... rasihune fil ilm dediği... ...insanların görüşlerini ele alıyor. Evet. Dolayısıyla... Böyle bir yani sohbet girişte bir tek makam üzerinde durduğumuz konusu gündeme geldiğinde e, bu mana yapılarının ortaya çıkışı bizi aslında korkutmamalı, bu zenginliklerin içerisine dalmalı, bir denizden inci çıkarır gibi kızıl denizden güzel, hafif sarı renkli kıymetli incileri çıkarmalı. Ve bunları boynumuza bir ikdül ferit gibi böyle yani biricik, dünyanın en kıymetli gerdanlığı gibi bu boynumuzda taşımalıyız. Evet. Ve o bizim süsümüz olmalı. Bunu yapabiliyorsak ne mutlu bize. Onun için dalgıç olmak, bizim Tısavvıfer Babı'nın anlattığı gibi biraz bahri olmak gerekiyor. Anlam hazinelerinin çıkarılabilmesi için Yoksa başka türlü Kızıldeniz'den Bir dalgış olamazsanız Bahri Dalamazsanız bu zenginlikleri Devşiştirmeniz mümkün değil Evet Burada tabi bahsettiği gibi Hal ile makam mukayesesine gelerek Hal Arada bir yakalanıyor makam Makam arada bir Elde ediliyor ve sonra kaybediyoruz Hocam şurada şurada şurada sabırlıyım. Ama burada, burada, burada sabırsızım Ha, sende sabır olayı... ...hal, makam değil. Makamla hal değişken ]miş. demek. Yani Bize mesela... sabit lazım. Sürekli... ...her konuda sabredeceksiniz. Bunun sosyal açılımını... ...mesela şöyle düşünüyorum... ...sabır. Hayatta hiç kimseye küsmemek. Ve... Hayatta hiç kimseye küsmemenin arka planında ne var biliyor musun vahidçiyim? Ne var hocam? Geceleyin teheccüd namazında dua ediyor, değil evet, mi? Evet. Ya Rabbi şu zat bana küs. Ona rahmet et. Hmm. Ya Rabbi şu zat benim aleyhimde konuşma yapıyor. Onu affet. Ona da rahmet. Ya Rabbi şu bana düşmanlık yapıyor. Aleyhimde bulunuyor. Lütfen ona sen gül at. Ya Rabbi şu dedikodu mu yapıyor? Günahlarım ona geçecek sığapları. Ben bunu istemiyorum. Benimle beni müminler Rabbena la tecalina fitnetel lillezine amenu Rabbena la tecalina fitnetel lillezine keferu Kafirler için sınav konusu yapma beni ya Rabbi. İnananlar için de sınav konusu yapma. Benim yüzümden günaha giriyorlar. Ne olursun ya Rabbi. Bana düşman olanlar, sevmeyenler, dedikodu yapanlar, yanlış yapanlar, arkadan vuranlar, kalleşlik yapanlar, sahtekarlar, hepsine merhamet et, hepsine hakkımı helal ettim, hepsine o dualarımızla parantez içerisinde onlara hususi bir yer ayırıyoruz. Evet. Bunlar insanda sabır denilen hazım edebilme ve olaylardan dayanamadıklarımızı ...tolere edip, yumuşatabilip... ...sırtımızda... ...taşıyabilme... ...göğsümüzdeki elem neşrah leke ...sırrıyla... ...göğsümüzde onu... ...o noktayı süveydadaki... ...zamansızlığa gönderip... ...mekansızlığa gönderim ...gönderen Allah'a... ...oradan gersin geriye... havale etmek... Ey Yarabbi üzüntü bana geldi... ...benim ne aklımda bir vatan buldu yerleşti... ...ne kalbimde... ...ne göğsümde... ...ne sadrımda, ...ne düşüncemde... ...ne efendim söyleyeyim irademde... ...ne efendim söyleyeyim ben de vatan bulamadı... ...göndermiş olduğun imtihan... Evet. ...vatan bulamayınca... ...beni terk etti... ...her şey külli şeyin yerciği ile aslihi... ...her şey sonunda döner... Döner, döner, dolaşır, geldiği esas vatanla döner. Sen gönderdin, sana gönderiyorum. Çünkü ben de yer etmedi, tutmadı. Ben sabırlıyım ya Rabbi. Gönder, ben sadece gülüyorum. Üzüntü çekip de ağlamıyorum ben. Ya Rabbim bugün de böyleyim tanetin. Teşekkür ederim ya Rabbim. Sen güzelsin ya Rabbi. Üzüntüyü de sen yarattın ya Rabbi. Sen yarattığına göre ...kahrın da hoş, lütfun da hoş. Dikenini de sabredeirim severim, senin gülünü de severim ve gülüne de güzel yaklaşıyorum ve güzel görürüm. Hı? Evet. Hoş gör. Hoş görebilme. Cahil mi? bu adam. Hoş gör. Tamam mı vaycim? Evet. Bu adam cahil. Koskoca makam sahibi, basit bir memurla uğraşıyor da uğraşıyor. Evet. Makam sahibi olması, koskoca bir makam sahibi olması. Basitlikler içerisinde basitleşmesine engel değil Bunları yaşadık biliyorsun Evet maalesef Ne yapacağız onu da hoş göreceğiz Hoş göreceğiz Nasiyetin hocanın kuantum merkezli bu yapı davranış yapı tarzı ilgi çekici bizde de olmalı Yani eksiyle artıyı bir anda elimizde tutacağız tevhid bu oluyor Kutupları birleştirmek. İlahla Allah'ı birleştiriyorsun. Tevhid ediyorsun. Evet. Yani ilah Allah olmayacak. Allah da ilah olmayacak. Ama sen kendi ilahlarınla yüzleştiğin gibi Allah'ınla da yüzleşeceksin. İlahların kendi nefsinin şehvetleri yüzleşeceksin. Yok edeceksin, terbiye edeceksin. Başka Allah'la yüzleşmen var. Nasıl? Allah var, var. Beni görüyor, görüyor. Görüyorsa ben günah işleyemem. Görüyorsa yalan işleyemem. İşte aynı anda bir yandan nefis kavgası, boğuşma, gırtlaklaşma, bir yandan da ruhumuzla alakalı Allahü Teala tecrübesini yaşayıp her an yanımda. Yanımdaysa ona göre davranmam lazım olay meydana gelecek. Evet. İşte bu zıtları birleştirebilmek, camiul azdat zıtları birleştiren adam olmak, kuantum adamı. ...kader adamı. Abdülkadir Geylani Hazretleri... ...saçından tırnağına kadar... ...kaderdi. Dokandığınız zaman... ...kadere dokanmış gibi eliniz yakıyor. Fethur Rabbani de böyle bir kitap. Dokanınca kadere dokanmış gibi... ...elimizi yakıyor hemen. Evet. Şuradan Tam bir gerçeklik. Olanı olduğu gibi söylüyor. Ve... ...iki tane... Adam kavga etmişler. Nasrettin Hoca da kadılık yapıyor Akşehir'de. Evet. Adam gülüyor diyor ki falanca adam böyle yaptı, böyle, böyle yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı. O güzel Nasrettin Hoca onu dinliyor böyle. Dinliyor, dinliyor, dinliyor. Hanımı da perde gerisinden hoca ne karar verecek acaba diye merak ediyor. Kadınlar biraz meraklı melehat olurlar ya. Evet. Nasret Onoza dinledikten sonra... ...böyle sakalını bir sıvazlıyor şekilde. ha diyor. Haklısın sen diyor. O gittikten sonra... ...onun karşı muhalifi olan... diğer geliyor. Diğer davacı veya davalı o geliyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Nasret Onoza dinliyor, dinliyor, dinliyor. Dinlemesi bittikten sonra sakalını şöyle bir sıvazlıyor duruyor, duruyor, duruyor. Yahu sen de haklısın diyor. Ona da haklısın diyor. Yani davalıya da, davacıya da, ikisine de haklısın diyor. Hanım'ı şaşırıyor, perdenin gerisinden davayı dinliyor ya. İkisi de gittikten sonra, ya hoca efendi diyor. Buyur hanım diyor. Davalıya da haklısın dedin, davacıya da haklısın dedin. Ya bunlardan birisi haklı, birisi haksız. Bu nasıl diyor hanım sen de haklısın. Sen de haklısın diyor. Evet. Meseleyi anladınız mı şu kuantum konseptiyle kader okuma işlemi bu. Evet. Her şey güzel. Çünkü bütün kainatı Allah yarattı. Her şey güzel. Evet. Allah razı olsun. Şu güzel olabilirseniz kendiniz güzel olabilirseniz her şey güzel olur. Çirkin diye gördüğünüz şeyler aslında kendi kalbinizdeki çirkinlikler. Bir insan hep pozitif üretim yapıyor. O güzel, bu güzel diyorsa kalbinde o güzelliği duyuyor demektir. Yeriyor, eleştiriyorsa aslında kendini eleştiriyor. Evet. Kendinde düşümü var. Kendini anlatıyor. Onun için psikologlar bir tane nesne koyuyorlar, bir mantra. Bu ne ifade ediyor? Pesimist olanlar, kötümser olanlar diyorlar ki ...bu müteşahim diyorlar Rablar... ...kötümser, i̇şte. pesimist, kötümser... ...bu diyor beş para etmez... ...bir odun parçası bak diyor... ...bu bir, bir yanar gider diyor... ...bu çürür diyor... Ha? ...tam ha, anlıyor ki onda problemler var... ...hasta... ...eşyaya hoş bakamıyor... Evet. ...bu bir ayna bu çöp parçası... ...elimde gördün vahicim... ...burada kendini görüyor aslında... ...anlat evladım diyor, psikolog dinliyor onu... ...kendini anlatıyor... Ondan sonra hastalıklar üzerinde duracak İkinci adam geliyor Bu nasıl? Ne kadar düzgün kesilmiş bir çubuk diyor Bu bana istikameti hatırlatıyor Üstelik pırıl pırıl Rende'den iyi geçmiş diyor Üstelik bu kadar güzel gözükmesine karşılık Bunun değeri nihayet bir kuruş iki kuruş O da ne kadar güzel diyor Ve zarafete bak diyor Bir tenasüf var diyor Evet. İnceliği ne kadar güzel O da kendini anlatıyor Psikolog birinci ruh hastası diyor İkincisine sağlıklı adam diyor Bizim Tosof ikinci sağlıklı adam yetiştirmeye çalışıyor Murakabeyi muhabbeti bitirdikten sonra Dedekoduya devam ederek Başkalarının günahlarını kusurlarını Görmeye çalışan erkek veya kadın dervişler Bu psikolojik deneye göre Hasta mı değil mi? Hasta. Hasta, evet. Daha hala kalptesinde. Onun bunun de dokudusuyla, eksiyle ve kusuruyla meşgul. Daha temama ve kemale eremedi. Otur kendi kusurunla meşgul ol, sana senin kitabını okutturulacak İkra, kitabeke ve kefa bir nefsi geliyormu aleke hashiba. Sana senin kitabını okutturulacak Çünkü Paolo Coelho'nun yazdığı Miacaradlı roman da herkes. Bu hayatta kendi hikayesini yazar. Ölmeden önce bu hikayeni oku. Burada okuyamazsan hikayeni yarın ahirette okutturulacak diyor. Evet. Hazırlığını yap. Burada okuyabilirsen yanlışlarından dönersin. Ahirette okur da yanlışını görürsen yanlışından dönmen bir şey ifade etmez diyor. Evet. Allah her şeyi hoş görebilen kullarının elessin. Pozitif inşa yapalım. Allah razı okay. olsun hocam. Hepimiz kendi hikayemizi yazıyoruz. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Muhtelem dinleyenler hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.